Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Üçüncü maddeye mi geldik? Neyi anlatıyoruz? Ehl-i sünnet vel cemaatin özelliklerini anlatıyoruz değil mi? Bir ve ikinci özelliklerini anlattık, şimdi üçe geçtik. Evet. Neyse lakum ne demek? Tazim edilmen bir imam. Tazim edilmiş bir imamları yoktur. Ye'ekuzûne adlıyorlar. Kelâm-ı Ve yadaûne Değil. Leyselhum imamun muazzemun, onların tazim edilmiş bir imamları yoktur. Yaçuzun kelamehu kelamını aldıkları kullehu, hepsini, ve idaouna ma khalfahu. Yani, onun sözüne muhalif olanları bıraktıkları ve onun tüm sözlerini aldıkları muazzem tazim edilmiş bir imamları yoktur. İlla ancak vardır. Kimdir? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhi sallallahu vardır. Evet. Bi'ahvâ, <gülüyor> bakarak oku. Bi'ahvâlihi, bâne-i harf cer, bir şeyin başına geldiğinde sonunu ne yapar? Ha, o zaman kesre oku. Vahum onlar e-alemun insanların en bilgileridirler dirler, bi onun halleri ile alakalı. Yani peygamberin halleri ile ilgili insanların en bilgini dirler. Ve, ve ahwalihi ve onun sözlerinde insanların en bilgini Evet. Şiddet, şiddet. Hubben, sevgi yönünden insanların en şiddetsizler. sünneti sünnete. Evet. Ve ahrasuhum. Ve yine onlar insanların en hırslılarıdırlar. Neye? Ala ittiba'iha. Sünnetin ittiba'ında insanların en hırslılarıdırlar. Ve aktaruhum. Yine onlar insanların en çoğudurlar. Ne olarak? Mualaten, dost edinen olarak li ehliha, Sünnetin ehlini en çok dost edinenlerdir. Şimdi burada ehli Sünnetin ikinci özelliği çıktı, üçüncü özelliği. O da nedir? Ehli Sünnetin tüm sözünü aldıkları veya tüm sözünü bıraktıkları tek insan kimdir? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dır. Onun dışında ne bir mezhep imamını, ne de herhangi bir âlimin tüm sözünü alıp, tüm sözünü terk etme gibi bir cihete gitmezler. Çünkü bu ancak kim için yapılabilir? Ancak sözlerinde ve fiillerinde masum olan, Allah tarafından korunmuş olan veyahut da yapmış olduğu bir e, hata diyelim veyahut da zele hemen Allah tarafından düzeltilecek olan ancak bu Peygamber aleyhissalatu vesselama has bir özelliktir. Bundan dolayı tüm sözünü kayıtsız aldıkları ve ona muhalif olan her sözü terk ettikleri tek insan kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Şimdi tabi bu Nun olabilmesi için ikinci bir ayak lazım. Yani bu birinci ayak, birinci adım. İkinci adım, ikinci ayak ne? Bunu yapabilmesi için bir insanın Peygamberi çok güzel tanıması lazım. Nasıl ki bir mezhebin müntesibi, o mezhebe intisap ettiği zaman o mezhebin imamının bütün sözlerini biliyor. Öyle değil mi? Konuyla alakalı bütün sözlerini biliyor. Benim tek imamım Resulullah'tır diyen insanın da konularla alakalı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın tüm sözlerini, tüm hallerini, tüm ahvalini bilmesi lazımdır. İşte ehli sünnet bu yönden sünneti en çok seven, sünneti en iyi bilen, sünnete ittibada en hassas olan ve sünnet ehline en çok sevgi besleyen nedirler? Grupturlar. Sebebi nedir? Çünkü sünnetin sahibi olan Resulullah onların tek imamıdır ve sözünü aldıkları ve ona muhalefet eden tek sözü bıraktıkları ölçüde kimdir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır. Evet. ve terk terkohumul husumat fid dinde düşmanlığı husumeti değil mi terk etmeleridir özelliklerinden biri ve mucanebeti ehliha ve husumet ehlinden uzak durmalarıdır ve terkul cidalı ve tartışmayı ve çekişmeyi ne yapmalarıdır terk etmeleridir. في halali الحلال harami, Helal ve haram meselelerinde tartışmayı ne yapmalarıdır? Ee, terk etmeleridir. Evet. Girdiler. Şimdi İslam'da arkadaşlar tartışma iki kısma ayrılır. Bir kısım tartışma vardır ki münazara demiş olduğumuz tartışmadır. Bu İslam'ın kabul ettiği övdüğü ve Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara ölçülerini göstermiş olduğu tartışmadır. Bu tartışmanın özelliği nedir? Bir, tarafların dayanağı herkesin kabul ettiği kitap ve sünnettir. İki, tarafların amacı birbirlerini yenmek değildir. Tarafların amacı hakkın açığa çıkmasını sağlamaktır. Bu tip münazaralar, bu tip tartışmalar İslam'ın övdüğü İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah azze ve celle'nin usullerini Müslümanlara öğretmiş olduğu münazaradır. İbrahim aleyhisselam'la Nemrud'un tartışmalarını bize sunan Allah azze ve celle, peygamberimize Yahudilerle tartışmayı, onların delillerini çürütmeyi öğreten Allah azze ve celle, Firavunla Musa aleyhisselam'ın tartışmasını bizlere gösteren Allah azze ve celle, bundan gaye nedir? Müslümanlara hakkın açığa çıkması için nasıl tartışmaları gerektiğini öğretmektir. Bu tip bir tartışma, bu tip bir konuşma ne? iki tane esası var. Bir, dayanağı kitap ve sünnet olan. iki tarafların amaçlarının hakkın açığa çıkması olan tartışmalar İslam'da nedir? Övülen münazaralardır. Bir de husumat dediğimiz, cedel dediğimiz, mira dediğimiz dayanağı kitap ve sünnet olmayan tarafların amacının ise hakkın açığa çıkması değil de birbirlerini yenmek, birbirlerini yermek, birbirlerini küçük düşürmek olan tartışmalardır ki selef bunu haram demiştir. Müslümanları bundan nehyetmiştir, bu tip insanlara bidat ehli demiştir ve Müslümanların bu tartışmaları yapmaları bir tarafa bu tip ortamlarda bulunmalarının dahi kalplerini öldüreceğini selef bize beyan etmiştir. Selef bu konuda nedir? Selef bu konuda azami dikkat sahibidir. Tartıştıkları insana dikkat ederler, dayanağı kitap ve sünnet olmasına, iki ne olmasına? Tarafların amacının hakkın açığa çıkması olduğuna dikkat ederler. Öbür türlü tartışmalar nedir? Heva ve bidat ehlinin tartışmaları cedeli ve mirasıdır derler. Ve bundan ellerinden geldiği kadar da ne yaparlar? Ellerinden geldiği kadar uzak dururlar. Niye? Çünkü dayanağı kitap ve sünnet olmayan insanların sonuca ulaşması mümkün değildir. Öyle değil mi? Eğer ne olabilir bir insanın? Dayanağı heva olabilir. Kendi istekleri olabilir. İstek şahıstan şahsa göre değişir. Seni isteğin ayrı, benim isteğim ayrı. Öyle değil mi? Akıl olabilir dayanak, akıl görecelidir. Bana göre sen çok akıllısın, bir öbürüne göre geri zekalısın, önde gidenisindir. Öyle değil mi? Çünkü akıl insanlardan insandan insana değişir. Konudan konuya insanların aklı değişebilir. Bir insana göre çok akıllıca delil getiren bir adam, öbür insana göre çok geri zekalıca delil getiriyor olabilir. Öyle değil mi? Ondan dolayı bunlar ölçü olamaz. Ölçü olmadığı için de tartışmada bir denge söz konusu olamaz. Ama kitap ve sünnet her Müslümanın kabul edip uyması gereken. Esaslar olduğu için bunda bir problem yok. Hakeza tarafların gayesi hakkı açığa çıkarmak olmazsa eğer olmayan delili delilmiş gibi gösterme, olan delili ne yapmaz saptırma, asıl amacından saptırma gibi gayelere gidip karşı tarafı yenik duruma düşürme söz konusu olabilir. Ama gaye hakkı açığa çıkarmak olursa herkes hakkı öğrenme gayesiyle dinleyip konuştuğu için böyle bir problem olmaz, böyle problem olmaz. Ondan dolayı yanlış anlamamak lazım. Selef tartışmadan kaçınmıyor. Selef insanlarla üzere itikat konusunda en çok tartışanlar. Öyle değil mi? Ama ne kaydıyla? Ama ki esasın esasen kitap ve sünnet ve gayenin de hakka çıka çıkarmak gayesi olmak kaydıyla. Evet. Fatrazininin, hmm. Ve i'tikaduhum. Ve, ve onların itikadıdır ki bilenle tarikat-ı selefi Selefin yolu eslemu daha eslemdir daha selametlidir ve a'lemu daha ilimlidir ve ahkemu daha hikmetlidir Şimdi birinci madde ehli sünnet şunu inanırlar selefi salihini tazim ederler selefi salihini tazim etmeleri bugün bazı insanların anladığı gibi herhangi bir nesli veya şahısları putlaştırmak değil Allah azze ve celle'nin ve rasulünün kendilerine hayırla şahitlik ettiği kendilerine rızayla şahitlik ettiği ve dinin pratini bilen olmaları hasebiyle selef-i salihini tazim ederler. Öyle değil mi? Çünkü bu dini bize onlar nakletmiştir. Nakleden eden tazim edilmeyip yerilirse belli bir süre sonra nakledilen yani Kur'an ve sünnete de insanlar şüphe şüpheye ve şekke düşeceğini bildikleri için selefine yaparlar. Selef-i salihini tazim ederler. Bu çok büyük bir asıldır. Yani biz selefi niyet tazim ediyoruz? Bunu ısrarla ve özellikle tekrar ediyoruz. Bazı insanların anladığı gibi biz hiçbir şahsı veya nesli putlaştırmak için değil. Öyle değil mi? Tövbe 31'e dahil etmek için değil. Bir, Allah ve Rasulü onlara hayırla şahitlik ettiği için. İki, bu dini bize nakledip pratiğini en güzel yaşayanlar oldukları için. Bazı insanlar önce selefi sarihinde şek ve şüpheye sebebiyet verdiler. İkinci adımda e, bu dini bize kim nakletti? Selefi salihin nakletti. Sahabe başta olmak üzere tabi'in ve etfavu tabiye bize nakletti. E, dini nakleden problemliyse nakleti de problemlidir. Öyle değil mi? Yalan söyleyebilir, içine bir şey karıştırabilir vesaire. Ki böyle de yaptılar dünyada. Yani selefte oluşturulan problemle e, nakilde yani kitap ve sünnette problem oluştu. E, Allah bu dini nakletmesi için onları seçtiyse demek ki onlar bu işe ehil olan insanlardır. Bu birinci mesele. İkinci mevzu Halef'ten daha sonra gelen bazıları Selefe dil uzatmayı kendilerine hat olarak göremediler. İselefin e, yoluna da tabi olmuyorlar. E ne yapacaklar? Dediler ki Selef e, çok böyle Nas'a teslim oldukları için hemen biz buna teslim olup susuyoruz diyorlardı. Halef ise daha ilimli olaya yaklaştılar. Yani hani Nas'ları tahrif eden, Nas'ları tevhül eden, kafasına gören Nas'lara yorum yapanları temize çıkarabilmek için Bunların yolu daha ilimlidir dediler. Daha hikmetlidir. İnsanlara daha iyi izah edebiliyorsun. Halefin yolunu dediler. Biz bundan Allah'a sığınırız. Öyle değil mi? Allah azze ve celle'nin övdüğü ve bu dinin pratinde bize örnek gösterdiği bu dinin nakillerinin yolu elbette daha selametlidir, daha ilimlidir ve daha hikmetli olan nedir? Daha hikmetli olan odur. Hiç kimseyi kayırmak için onların yolu taklit yoludur. Halefin yolu ilim yoludur demek cüretini ve terbiyesizliğini ne yapamayız biz kendimizde gösteremeyiz. Ehli sünnetin asıllarından, özelliklerinden birisi nedir? Birisi budur. Bidat ehli selefe uzatamaz. E selefin yoluna da tabi olamıyor oradan, e ne yapacak? O bir, bir şey bulması lazım, bir kılıf bulması lazım. Tamam Selef doğruydu ama sonradan gelenlerin uydurduğu şekil daha iyidir. Yani insanlara daha iyi anlatıyorsun. İlmi dayanakları daha kuvvetlidir. Eyazubillah Sonradan gelenler hurafe, safsata, felsefeden başka bir şey koymamışlar bizim önümüze. Öyle değil mi? Ama Selef, kitap ve sünnetten sağlam, en muhkem, en ilimli delillere dayanarak bizim önümüze bir din koymuşlardır. Evet. Ha bunun asıl yerini de söyleyeyim, bu meselenin çıkış yerini de söyleyeyim de bu isim ve sıfatların tevül meselesi var ya şimdi selef tevül etmemiş, ee halef etmiş ee bazıları halefe uyacaklar ya şimdi ee selefe de laf da söyleyemiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki tamam isim ve sıfat da selefin yolu doğrudur ama halefin yolu daha iyidir. Yani sonradan gelenler hani şu anda insanlara anlatma açısından yani Allah'ın eli vardır, Allah arşa istiva etmiştir, göktedir dedin mi adam anlamıyor. Ama halefin yaptığı tevil gibi yaptın mı adam anlıyor. Ondan dolayı halefin yolu daha alemdir, daha ahkemdir vesaire demişler. Tabi bu söz nedir bu söz? Aslında ve fer'an'da batıl olan bir sözdür. Selefin yolu daha eslemdir, daha alemdir, daha ahkemdir. Zaten bu sözün mantığı içerisinde düşünürsen bir yolun selametli olabilmesi için ilimli olmaması düşünülebilir mi? Yani bir yolda ilim yoktur ama selametlidir. Bunu akılsızdan başkası söyleyemez öyle değil mi? Ancak bir yolun Selamette olabilmesi için, bizi selamete ulaştırabilmesi için ilim üzere olması lazım da. Madem selefin yolu eslemdir, o zaman aynı zamanda otomatikmen bu eslemiyet beraberinde alemiyeti ve ahkemiyeti de ne yapar? Getirir. Anlaşıldı mı? Evet. رَفْدُهُمُ التَّأْوِيلَ Tevili, kabul etmemeleri. رَفْد ne demektir? Kabul etmemek, karşı çıkmak, onay vermemek. Öyle değil mi? rafduhumü't-ta'wile evet. Ves teslimim hem şer'i ve, ve şeriatat teslim olmalarıdır. Öyle değil mi? takdim etmekle beraber neyi en nakli yani kitap ve sünneti alal akli akla takdim etmekle beraber. Akıl nedir? Tasavvuratul efhan. Zihnin tasavvur ettikleridir. Öyle değil mi? Evet. Ve <gülüyor> ikhtaa'u Bak hepsini atfediyorsun öyle değil mi? Atfettiğini baştakini nasıl okumuşsan vav ile atfettiklerin hepsini öyle okuyacaksın. Varaftuhumu <gülüyor> rafduhumul ile demişsen ve ikhtaa'u diyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Evet. İkinciye, ikinciye, birinciye boyun eğdirirler. Öyle değil mi? İkinciyi birincinin kontrolü altına sokarlar. İkinci ne? Akıl. Birinci? nakil, yani kitap ve sünnet. Selefin asıllarından bir tanesi de nedir? Onlar tevhül'i reddederler. Tevhül ne demektir? Tevhül'ün kelime manası nedir? Yok, ha? Yok yani normalde Arapça'da lügat olarak manası nedir? <gülüyor> nasıl? Tevhül'ün normalde Arapça'da kullanıldığı mana bir işin varacağı sonuçtur. Yani normalde asıl itibariyle Arapların kullanmış olduğu mana bir işin varacağı sonuçtur, anlatabiliyor muyum? Ekstradan yani sonradan kullanılan malardan bir tanesi de tefsir ve beyandır. Yani bir şeyin açıklamasının manasına da ne yapalım? Aslında bu da yine bak yine şeye döner. Yani bir işin varacağı sonuç. Çünkü bir işin tefsiri aynı zamanda onun varacağı nedir? Onun varacağı sonuç. Yani bu konu hakkında özel araştırma yapan bazıları, bütün şeyleri bir araya topladıkları zaman Tevhül'in aslı itibariyle kelime olarak kullanıldığı tek mananın ne olduğunu, bir işin varacağı sonuç olduğunu. Daha sonra buna mebni olaraktan işte bir işin tefsiri, bir işin beyanı manasında kullanılmış. Peki bu şurada kastedilen mana nedir? Yani sonra da gelen halefin tevhüle yüklediği mana sarful lafzı an zahirihi li delilin yaktadihi. Bir delilden dolayı bir lafzı zahirinden sarf etmektir. Yani zahiri bir manaya işaret ediyor. Sen onu alıp o manadan ne yapıyorsun? Alıp onu o manadan çeviriyorsun. Öyle değil mi? Bunu özellikle nerede kullanmışlar? İsim ve sıfatta kullanmışlar. Yani mesela Allah azze ve celle demiş ki, misal örnek veriyorum, Allah arşa istiva etti. Öyle değil mi? Normalde bunun manası nedir? Allah arşa istiva etti. İmam Maliye sorulduğunda ne diyor? El istivau ma'lumun. İstiva malumdur vel keyfiyyetu mejhule, keyfiyyetu Yani kimse bunun istivanın nasıl olduğunu bilmez. Vasu'alu anhu bidatun. Ondan soru sormak da nedir? Bidattır. Selef böyle kabul etmiş. Demiş ki Allah arşa istiva etti. Peki istiva nedir demişler? İstiva bir insanın yani istiva yükselip karar bulma demişler. Öyle değil mi? İrtafa ala demişler istivaya. Peki demişler, nasıl Allah istiva etti? Onu biz bilmeyiz demişler. Çünkü Allah onun haber vermediğinden dolayı biz sadece şunu biliriz ki Allah halkından, yaratıklarından hiçbir şeye benzemez. Biz sadece bunu söyleriz ve susarız demişler. Tamam mı? Halef ne yapmış? Halef bunu tevhül etmiş. Yok demişler, istivadan kastı nedir? Yani orayı hükümranlığı altına almak demişler. Bak, lafzı zahirinde ne yaptılar? Sarf etti, başka bir mana yüklediler. Öyle değil mi? Yani yükselme ve karar bulmaktan nereye? E, istila etme ve kontrolü altına almaya. Selef bunu ne yapmaz? Selef bunu kabul etmez. Şayet açık bir delil söz konusu değilse delillerde ne varsa şeriata kendilerini teslim ederler. Tevhid-i reddederler, şeriata kendilerini teslim ederler. Ve bu konudaki en önemli şeyler nedir? Aklı nakile takdim ederler. Selef ile kelam ehlinin arasında, selef ile bid'at ehlinin arasındaki en ayrıcı özellik Telakki noktası bir, telakki noktasından kastımız nedir? Dayanaklarının kitap ve sünnet olmasıdır. İki, kitap ve sünnetle bir şey çatıştığı zaman akıl, heva vesaire selef ne yapar? Nak, akli, nakle göre yorumlar. Yani akli nakle hizmet ettirir, öyle değil mi? Kelam ehli veyahut da bidat ehli ne yapar? Bidat ehli ise nakli, aklın ışığında yorumlar. E doğal olarak burada asıl ne olmuş olur? Akıl olmuşlar. Neyi neye göre yorumluyorsan asıl ne olmuş olur? Asıl olmuş olur. Yine neye, neye döndük? Gene ikinci maddeye döndük. Asıl nedir? Selefin asıl telakkileri kitap ve sünnet üzerinedir Öyle değil mi? Bidat ehlinin ki bunun dışındaki kaynaklardır. Selef akılla nakil arasında bir çatışma göründüğü zaman zahiren ne yapar? Nakili akla göre yorumlamaz. Akli, nakle hizmet ettirir. Bu selefin nelerindendir? Selefin asıllarındandır. Evet. bir konuda imlasyon aralarını toplarlar. Al-mutashabiha e... mutashabih olan nasları döndürmeleridir. İlal muhkemi muhkemet döndürmelerdir. Müteşabih nedir? Muhkem nedir? Evet. Müteşabih nas tek başına manası anlaşılmayan, başka naslara ihtiyaç duyan nasdır. Öyle değil mi? Peki muhkem nas nedir? Tek başına konuyu aydınlatan, konu hakkında ne yapandır? Konu hakkında e, belirgin olan nas'tır. Başka bir şeye ihtiyaç duymayan nas'tır. Veya müteşabih nedir? Aynı gene buna yakın. Birden fazla manaya gelebilen, muhkem ise tek bir manaya gelen. Nedir? Tek bir manaya gelen nas'tır. Selefin en büyük özelliği nedir? Selef bir konuya yaklaşırken bunu özelliği menheş dersinde zikrediyoruz. Öyle değil mi? Bidat ehl ile selefin arasındaki en belirgin nokta Konu hakkındaki bütün nasları toplarlar ve onların arasında onlardan bir sonuca varırlar. Bidat ehli ya konu hakkındaki bazı delilleri veya hesaplarına gelen delilleri ortaya koyarlar. Diğer delilleri ne yaparlar? Diğer delilleri görmemezlikten gelirler. Muhkem ve müteşabih meselesi de böyledir. Selef ne yapar? Müteşabih olan nasları, anlaşılamayan veya da tek başına anlaşılamayan nasları tek olduğunda anlaşılacak kitabın deyimiyle kitabın anası konumundaki naslara döndürürler. Öyle değil mi? هو الذي انزل kitabe minhu منه آيات محكمات هن أم ve و أخره O Allah senin üzerine kitabı indirdi. Bazı kitaplar vardır ki onlar nedirler? Kitabın anası konumundadırlar. Bazısı da müteşabih konumundadırlar. Kalbinde eğrilik olanlar fitne ve tevil gerekçesiyle ne yaparlar? müteşabih olanlara Tabi orular yani tek başına anlaşılmayan. Mesela örnek veriyorum diyelim ki adam şirk koşuyor Allah Azze ve Celle tamam mı? Ama La ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyen cennete gidecek. Adam diyor ki La ilahe illallah diyen cennete gidecek. Şirk koşsa da La ilahe illallah diyen cennete gidecek. Bu müteşabih. Neden? Çünkü şirk koşsa da mı cennete gidecek? Şirk koşmaması mı gerekiyor? Bu belli değil bunaslan bu çıkmaz. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındakileri affeder ayeti ise muhkem olan bir ayet. Apaçık bir şekilde bir insanın Allah'ın affına mazar olabilmesi için şirkin olmaması gerektiğini gösterir. O zaman bak ikinciyi yani La ilahe illallah diyen cennete gider hadisini bu muhkem olan nas'a getirdiğimiz zaman La ilahe illallah deyip de şirk koşmayan adam cennete gider sonucu çok açık bir şekilde çıkar. İşte bu Ehl-i Sünnet'in Bir Bidat ehli ne yapar? Sadece bir tanesine yapışır, ondan sonra gerisine ne yapmaz? gerisine bakmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, devam edelim. kudvetu's <g beers> salihin. Nedir? He, evet. Yehdune ila'l hak. Hak hak. hakka iletirler. Öyle değil mi? Evet. ve insanlara irşad ederler, yol gösterirler. ile sırat-ı müstakim. Doğru yola insanları irşad ederler. Evet. Ne ile? Bi sebatihim alel hak. Hak üzerinde sebatlarıyla. Evet. Wa ve adamı teqallubihim. çok dönmemeleriyle, değil mi? Dönmemeleriyle. Yani hak üzerinde sebat edip ne yapmamalarına? Sürekli dönmemeleri, fikri değiştirmemeleriyle ve ittifakım ve ittifaklarıyla ala umuri'l akide işlerindeki ittifakları haktaki sebatları ve çokça fikir değiştirmemeleri dönmemeleriyle insanları doğru yola irşat ederler evet Hocam Hocam bak gene ne yaptın atfettin vav'la nereye sebat sebatihin üzerine atfettin ne diyeceksin ve cem'em beyne ilmi ve ibadeti ilim ve ibadeti bir arada toplamalarıyla da insanlara hakka irşad ederler evet alallahi alallahi etmeleriyle ve al bil esbab yani hem sebeplere yapışıp hem de Allah'a tevekkül etmeleriyle de insanlara irşad ederler ve beyne tevasu'i fid dunya ve'l-ver'i fiha hem dünyada genişçe dünya nimetlerinden faydalanmaları ama aynı zamanda bunda da çok dikkatli var. ne takva öyle değil mi yani hem de haram ve şüpheli olanlarından kaçınmakla insanları hakka irşad ederler ve beyne'l havfi ve'r ricai hem korkuları hem de ricaları da hem Allah'tan korkarlar hem de onun yanındaki nimetine ne yaparlar onu umarlar vel hubbi hem sevgiyle sevgileriyle hem de buğuzlarıyla ve beyne'r rahmeti ve'l lini rahmet ve yumuşaklıklarıyla lil mu'minina müminlere ve şiddeti ve'l gınzadi'ş şiddeti ve sertliğiyle alal kâfirina kâfirlere de şiddet ve sertlikleriyle insanlara hakka ihşa Ve adami ihtilafihim ma ihtilafi'z zamani ve'l mekani ve ihtilaflarının olmaması neyle ma ihtilafi'z zamani ve'l mekani zamanın ve mekanın değişmesiyle onların değişmemesi ihtilaf etmemeleriyle insanlara hakka irşad Yani ne selef salih en kudvetirler, önderidirler. Neleriyle? Hakta sebatları, öyle değil mi? Dini bir bütün olarak yaşamaları ve sürekli değişmemeleriyle. İnsanlara karşı ne dediler? İnsanlara karşı önder konumundadırlar. Evet. En lâhum yettesemmûne. İsimlendiyorlar. Gayr-i la i̇slami İslam isminin dışında ve sünneti ve cemaati. Sünnet cemaat ve İslam ismi dışında isimlenmezler. Niye? Bunda Allah ve Resulü isimlendirdiğinden dolayı. Kitapta Allah Müslümanları Müslümanlar diye isimlendirmiştir. Öyle değil mi? هو الذي سماكم min من قبل وفي هذا O Allah bunda ve bundan öncesi Müslümanlar diye isimlendirdi. Peygamberimiz de insanların ihtilaf edip insanların yüz çevirdiği ateş ehli olduğu zamanda hak ehlini kendinin ve sahabesinin yoluna tabi olanları ehli sünnet vel cemaat, sünnet ve cemaat diye isimlendirdiğinden dolayı bu isimlerle sadece isimlenirler, bunun dışında isimlerle ne yapmazlar? isimlenmezler. Evet. Evet. ''Hirsum'' hırsları ''Ala neşşil akideti sahihati'', -sahihati, -sahihati, -sahihati, -sahihati sahih olan akideyi yaymadaki hırsları. Bu da onların bir özelliği yani çok bu konuda hırsıdırlar. Hangi konuda? Sahih akideyi yayma konusunda. Ve'd-dinil Dost doğru olan kavim dini yayma konusunda. Eee ve ta'limihim minnase ve irşadhim insanlara öğretmeleri ve onları irşat etme konusundaki hırslarıyla ve takdimin nasihati ve onlara nasihati öne geçirmeleri, takdim etmeleriyle ve iltimam bi umurihim bu onların işlerine ihtimam göstermelerinde. Yani selef, itikadı bilip de yerinde oturan, doğruyu bilip de yerinde oturan insanlar değillerdir. Selef kimdir? Bildikleri doğruyu insanlara ulaştırma noktasında nedirler? Çok hırsıdırlar Gerçek akideyi, sahih akideyi insanlara anlatma, onu ulaştırma, nasihat noktasında onlar çok hırsıdırlar Niye? Zaten onların en büyük özellikleri, en hayırlı ümmet olmalarındaki en belirgin özellik, iyiliği emretmeleri ve kötülükten nehyetmeleridir. En büyük iyilik doğru itikadı insanlara anlatmak. En büyük kötülükten nehi ise insanları yanlış itikatlardan bunun başında da şirkten sakındırmak ne yapar? Şirkten sakındırmak gelir. Evet. Sabır yönünden insanların en büyük olanlarıdırlar. Nerede? fi ekvâlihim sözlerinde ve mu'teqadâtihim akidelerinde ve davetihim ve davetlerinde. Yani onlar söylemiş oldukları sözün üzerine sabrederler. Başlarına bir bela bir musibet geldiği zaman hemen o sözü değiştirmezler. Hemen ondan kaçınmazlar. Öyle değil mi? Ne yaparlar? Sözlerinde, amellerinde ve davetlerinde sabır ehlidirler. Öyle değil mi? Selefin en büyük özelliği kendilerine işkenceler yapılmasına rağmen savundukları itikat konusunda ne yaptılar? Savundukları itikat konusunda sebat ettiler, sabrettiler. Evet. Hirsuhum alel cemaati vel ulfeti cemaat ve birleşme üzerinde hessıdırlar. Öyle değil mi? Ve ve hadd عليها ve sanara ona teşvik etmede nedirler? Hastıdırlar. Evet. ve nebzehum Nebze ne demek? Atmak demek öyle değil mi? Hım. ve nebzi min li'ihtilaf ve'l-furka. Furka, bölünmeyi ve ihtilafı atmışlardır. Hani ayetlerde geçer ya nebzuhu ve ra'zuhurim. Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Yani onunla amel etmediler manasını. Evet. Ve tahdidin nasimin ha ve insanları ondan yani farklılaşmadan tahzil ederler. Yani selef bidat ehline bidatlarını beyan ederken, sayı akideyi ah insanlara anlatırken gayeleri insanların bölünmesi değildir. Bilakis onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılma konusunda en önde gelen ve en hırslı olan nelerdirler? İnsanlardırlar. Bundan dolayı bunu çok iyi bileceğiz. Bizim davetimiz, emri bilme yapmamız, neye anil mükerrem yapmamızdaki gayemiz, insanları kovmak değildir. İnsanlardan uzaklaşmak değildir, fırkalara bölünmek değildir. Tek gayemiz nedir? Birakis insanları hak ilkesi üzerinde bir araya toplamaktır, öyle değil mi? Ama burada ikinci madde nedir? Sayı hiç önemli değildir. Bizim için bir kişi dahi olsa hak üzere toplanmışsa cemaat budur. Ülfet budur. Batıl üzerine toplanmış milyonlarca insan fırkadırlar. Öyle değil mi? İhtilaf ehlidirler. Neden? Çünkü esasları üzerinde toplandıkları nokta batıldır, hak değildir. Ne demiştik? Cemaatin ölçüsü hakka muvafakat ediyor oluşudur. Sayı falan değildir. Fırkanın ölçüsü batıla muvafakat ediyor olmasıdır. Gene sayı ne değildir? Sayı ölçü değildir. Evet. Allah'a. <gülüyor> مِنْ تَكْفِيرِ بَعْدِهِمْ Allah onları birbirlerini tekfir etmekten korumuştur. ثُمَّ سَنْرَهُمْ يَحْكُمُونَ عَلَى Onların dışında hükmediyorlar. Kendilerinin dışındaki insanlara ilim ve adaletle ne yaparlar? Hükmederler. Ehl-i sünnetin en büyük özelliklerinden biri nedir? Birbirleri hakkında ihtilaf etseler bile bazı konularda. Birbirlerini ne yapmazlar? Birbirlerini tekfir etmezler. Niyet ama tabi birbirlerini tekfir etmezlerden kastımız bu kitabın içerisine ne gelecek? Mesela adam selef o da selef, ben de selef. Adam puta tapıyor ben bunu tekfir etmeyeceğim. Kast edilen bu değil, öyle değil mi? Yani dini feri meselelerinde ihtilafa düştükleri zaman, fıkhi meselelerde ihtilafa düştükleri zaman birbirlerini tekfir etmezler değil. Yani birbirlerini tekfir etmezler. Kastettilerini, kastedilen Kast bu yoksa itikadın en açık, en belirgin meseleleri değil. Mesela Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman kendi dönemlerinde yaşayan insanlar ne yaptılar? Tekfir ettiler selef. Öyle değil mi? Veya da işte insanların bir kısmı çıkıp da Ali Allah'tır dediği zaman selef bunlara ne yaptı? Selef bunları tekfir etti. Veya insanların bir kısmı çıkıp da Aynı dönemde yaşayan insanlar, yine ilme nispet eden kader yoktur, Allah hiçbir şeyi bilmez dedikleri zaman selef bunları ne yaptı? Selef bunları tekfir etti. Veya insanların bazıları kendi dönemlerinde çıkıp Allah'ın hiçbir sıfatı yoktur. Allah Adem'dir dediği zaman selef bunları tekfir etti. Veya insanların bazısı çıkıp da işte e, nedir ismi? Allah bana hülül etmiştir, Allah benim dediği zaman haşa ve kella selef bunları tekfir etti. ha o zaman burada kast edilen nedir? Selef mutlak olarak tekfirden imtina etmezler. Bilakis selef İlmin ve adaletin gereği olarak Allah'ın kafir dediğine çok rahat bir şekilde kafir derler. Selef'in tekfirden korunduğu konu neresidir? Fer'i bir takım dinin aslına taalluk etmeyen, şirk ve küfür olmayan fer'i ihtilaflarda selef birbirine yapmaz. Selef birbirini tekfir etmez. Karşı tarafın hatasını beyan etmekle beraber ilimle, hikmetle, adaletle insanlara ne yaparlar? İnsanlara hüküm ederler. Evet. Yeter mi devam edelim mi? Biter mi devam edelim mi? Bitirelim mi yoksa? Nasıl? Bitirmeyelim tamam. Vakıfı davanın elhamdulillahı Rabbi alamın. Tabii bu.